Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamu ala Resulillah Okullardaki Kur'an dersinde abdestli olmak gerekir mi? Kur'an dersinde erkek öğrenciler olsun, kız öğrenciler olsun, abdestli olmaları güzeldir. Ancak abdestsiz olsalar dahi Kur'an'a dokunabilirler ve Kur'an okuyabilirler. Bu hususta Vakia suresi 79. ayette la yemessuhu illem mutahharun ona ancak temiz olanlar dokunabilir ayeti yanlış anlaşılmaktadır. Bu levh-i mahfuzdaki ana kitaptan bahsetmektedir. Yani Kur'an'ın şu anki elimizde bulunan, musaf halinde bulunan Kur'an'a dokunmamayı e, işaret etmiyor. Bu direkt levh-i mahfuzda ancak temiz olanların yaklaşabileceği ana kitaptan bahsetmektedir. Bunun dışında Rabbimiz ee, Naha Suresi 98. ayette şöyle buyurmaktadır. Estaizu Billah فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْعَانَ <gülüyor> Kur'an okuyacağın zaman, okuduğun zaman فَاستَعِذْ بِاللّٰهِ <gülüyor> Allah'a sığın min eşşeytani racim kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Yani Kur'an okuyacağın zaman e, ne yapmak gerektiği ayette açık bir şekilde anlatılıyor. Oysa namaz e, kılacağın zaman abdest almamız gerektiği, namaz kılacağımız zaman abdest almamız gerektiği Maide suresi 6. ayette açıkça bildirilirken Kur'an okuyacağımızda da abdest ayeti bildirilmemektedir. Abdest emri bildirilmemektedir. Aynı emir e, gerekmiş olsaydı, abdest gerekmiş olsaydı elbette ki Kur'an okunduğunda da söz konusu olurdu. Dolayısıyla erkek olsun, kız olsun herkes e, abdestsiz olarak Kur'an'a dokunabilir. Kur'an okuyabilir. Bunda bir mahsur yoktur. Ancak abdestli olmak alimlerimiz tarafından daha güzel görülmüştür. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.